Tekvir Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Güneş büzülüp dürüldüğünde, yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde, dağlar yürütüldüğünde, o bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında, vahşi hayvanlar bir araya toplandığında, denizler kaynatıldığında, benlikler çiftleştirildiğinde, o diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda Hangi günah yüzünden öldürüldü diye Sayfalar açılıp göz önüne konduğunda Göğün örtüsü soyulup indirildiğinde Cehennem kızıştırıldığında Cennet yaklaştırıldığında Her benlik önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır Hayır iş onların sandığı gibi değil Ant o sinif gizlenenlere akıp akıp giderek yuvasına girenlere beriye geldiği ve geriye döndüğü zaman geceye ve soluyarak açıldığı zaman sabaha ki o çok değerli bir elçinin sözüdür çok güçlüdür o elçi arş sahibinin katında saygındır itaat edilir orada kendisine emindir ve arkadaşınız bir cin çarpmış değildir andolsun ki o onu apaçık ufukta gördü. O gayb konusunda cimri değildir. Ve o kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O alemlere bir öğütten başka şey değildir. İçinizden dost doğru yürümek isteyen için. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.